mürşid Kamil ibadetleri Sevdirir Ölümden sonra hayat olduğuna hepimiz inanıyoruz. Orada bir takım hesapların olduğunu, cennetin ve cehennemin olduğunu, kabirde azabın olduğunu, kıyamet günü sıkıntısının olduğunu hep biliyoruz. Rabbül Alemin bu yoldaki büyüklere ibadeti sevdiriyor. Kendi sevgisini veriyor. O zaman ibadet yapmak insana çok hoş geliyor. Namaz kıldıkça kılıcağı geliyor. Haramdan kaçmakta kolay oluyor. Çünkü nefsini dizginleyebiliyor. Kimin sayesinde? Bir mürşidi Kamil sayesinde. Tasavvufa girmeden önce öyle mi peki? Kendi kendimize bir düşünelim. Bu yola girmeden önce, bu yolu tanımadan evvel mi, yoksa bir mürşide bağlı olduktan sonra mı daha dikkatli davranmaya başladık? Elbette bir mürşide bağlandıktan sonra kendimizi daha iyi koruyabiliyoruz. Peki neden? Oysa biz aynı insanız. Neyimiz değişti? Bilgimiz de fazla artmadı. Kuvvetimizde bir değişiklik yok. Aklımız da aynı. Bu değişiklik nereden geldi? İşte bu değişiklik Allah Teala'nın yardımının mürşidi kamil vasıtasıyla bize ikram edilmesidir. İşte saadat-ı kiram efendilerimizin insanlara bu dünyada yardımı böyle oluyor. Onlar bu işi önce sevdiriyorlar sonra da kolaylaştırıyorlar. İşi sevme yoluyla kolaylaşınca ibadetler de insana hoş gelmeye başlıyor. Haramdan kaçmak kolay oluyor.